Bu derste 19. yüzyıl felsefesine damgasını vuran, katkıda bulunan filozofların düşüncelerine yer verilmiştir. Bu bölümde Bergson felsefesinin güzergahı, şuurun dolaysız verileri üzerine deneme, madde ve hafıza, yaratıcı tekamül ile ahlak ve dinin iki kaynağı konuları üzerinde durulacaktır. Bergson'a göre felsefe bilimdir. Bergson, 19. yüzyılda meydana gelen bilimsel gelişmeler sonucunda metafizik ile bilimin birbirinden kopmasını, metafiziğin Descartes'tan Kant'a dek matematik bir modelle çalışılmış olmasına bağlar. Bergson, kendi felsefesinin Batı felsefesinin kartezyen çağını sona erdirdiğini ilan eder. Bergson'un felsefesi, aklın bilme gücüne çok fazla güvenen, akılcılığa ve bilimciliğe bir başkaldırıyı içinde taşır. Harry Bergson, İngiltere'den Fransa'ya göç eden bir Yahudi ailesinin çocuğudur. Bergson'un felsefesi başlıca dört eserinde bulunur. 1. Şuur'un dolaysız verileri üzerine deneme. 2. Madde ve hafıza. 3. Yaratıcı tekamül. 4. Ahlakın ve dinin iki kaynağı. Bergson, son halini almamış metinlerinin, ders notlarının, Mektupların vefatından sonra yayınlanmamasını vasiyet etmiştir. Bergson bilimlerin zaman anlayışını yetersiz bularak sürem olarak zamana yönelir. Şuurun dolaysız verileri üzerine denemede bilinci psijik hayatı açıklar. Ve bilinci hafıza olarak tanımlayıp süremi varlığın bir ilkesi olarak ele alır. Ben neyim sorusuna bir yanıt vermeyi hedefler. Madde ve hafızada ben ile evren arasındaki ilişkinin ne olduğu sorusu ele alınır. Evren nedir? İşte yaratıcı tekemmül bu soruyu yanıtlamak için kaleme alınmıştır. Ahlak ve dinin iki kaynağı ise böyle bir metafizikten nasıl ahlaki bir yaşam çıkabileceğini bize gösterir. Şuurun dolaysız verileri üzerine denemede Bergson, zaman ve mekan, Tin ve madde ikiciliği inşa eder. Varlık böylece zamansal olan tin ile mekansal olan madde biçiminde ikiye ayrılır. Bilinç hayatının doğal hali bu yaşantıların sürekli bir değişim içinde bulunmasıdır. Eski felsefe ve bilim zamanı homojen ve ölçülebilir bir mekana indirgemiştir. Bilinç hafızadır. Sürem, Bilinçteki her anın onun ardından gelen anla bütünleştiği bir harekettir. Bergson'a göre süremdeki bir an yok olmaz. Onu takip eden anda erir. Öyleyse yaşadığım her şu anda, her şimdi geçmişim de bütünüyle mevcuttur. Buna rağmen geçmiş şimdi de bütünüyle temsil edilmez. Geçmişi tüm ayrıntılarıyla... Eksiksiz hatırlayamayız, unuturuz. Geçmiş geçip git, varlıkta baki kalır. Bilinçte bir kez var olan yok edilemez. Fakat bu baki kalış devingendir. Şu an, şimdi, geçmiş şimdilere eklenir eklenmez, anların hareketli bütünde değişir. Bu bilinç anlayışı ruhun yekpare, veya parçalardan oluşan fiziksel bir cevher olmadığını ima eder. Sürem fikrine dayanarak Bergson, Elialı, Parmenides'i takip ederek değişimi reddeden geleneğe de itiraz eder. Bergson, değişimi reddeden varlık felsefelerine de varlığı reddeden değişim anlayışlarına da karşıdır. ve hafızanın başında Bergson ikinci bir başlangıç noktasından yola çıktığını ilan eder. Tin'in de, maddenin de kendi gerçekliği vardır. Bergson'a göre ne idealist ne de realist konum zihin ile maddi gerçeklik arasındaki ilişkinin ne olduğu sorununu çözebilir. Madde ve hafızanın önemli bir yönü zihin-beden ilişkisi sorununu zihin-maddi gerçeklik ilişkisi sorunsalının çözümünde merkezi bir yere koymasıdır. Bergson Maddeyi kendinde var olan bir imge olarak ele almayı önerir. İmgeleri algılarız. Bunlar doğa yasaları uyarınca birbirinin etkisinde kalan, birbirini etkileyen imgelerdir. Bedenimi ise yalnızca dışarıda bir şeyi algılar gibi algılamam. İçeriden duygulanımlar yoluyla da tanırım. Bedenimin yaklaşmasına veya uzaklaşmasına bağlı dıştaki nesnelerin boyutlarının, biçimlerinin, renklerinin, seslerinin şiddetinin ve kokularının yoğunluğunun değiştiğini gözlemlerim. Bergson, madde ve hafızada, ''Beyin maddi dünyanın bir parçasıdır. Maddi dünya beynin bir parçası değildir.'' der. Algı, maddenin genel kütlesini insan eyleminin yararına ayrı cisimlere böler. Böylece ortaya insanın içinde ihtiyaçlarını karşıladığı, eylediği bir dünya çıkar. Fakat sezgi algıdan çok farklıdır. Algı imgelerle, zeka ise temsillerle işler. Oysa sezgi temsil etmez. Bergson'a göre sezgi hafızadır. Madde ve hafızada madde ile bilinç arasındaki ilişkiyi hafıza kurmaktadır. Ancak hafızanın çeşitleri vardır. Alışkanlık hafızası bedenin algısına, hareketlerinin tekrarına dayanır ve otomatik bir biçimde davranabilmemizi sağlar. Örneğin bisiklete binmek gibi. Öte yandan bir de hakiki veya saf hafıza vardır ki onda kişisel anılarımız saklıdır. Bergson, Süremi anların bütünselleşmesi hareketi olarak anlıyor. Bergsona göre şimdi geçmişin bir sonucu değildir. Bergsona göre evrim, meydana gelenin radikal anlamda yeniliğini ve öngörülemezliğini ifade eder. Zaten bu yüzden Bergsona yaratıcı sıfatını layık görür. Sürem yaratıcı tekamülde kozmolojinin eli haline gelir. Bergson'a göre felsefenin görevi insanlık durumunun ötesini düşünmeyi öğrenmektir. Bunu yaratıcı tekamülün bütünün tabiatı benimkiyle aynıdır önermesiyle ilişkilendirebiliriz. Evren statik bir bütün olmadığı için dinamik bir tarzda ele alınmalıdır. Yaratıcı tekamülde Bergson neodarvinizmin mekanikçi ile Neolomarkçılığın erekserciliği arasında bir üçüncü yol bulmaya çalışır. Bu yolun belirgin özelliği evrimin yeni biçimlerinin yaratılması ve yaşamı icat eden karakteridir. Evrime bir amaç atfetmek bizi evrimin yaratıcı sürecini önceden var olan bir planın gerçekleşmesiymiş gibi anlamaya sürükler. Yaşamın özdeşliği var olanların aynı amaca yönelmesiyle sağlanmaz. Bir etkiden kaynaklanır. Bergson buna hayat hamlesi adı verir. Yaşamın bireylere ve türlere evrilmesinin sebeplerinden biri yaşamın içinde barındırdığı bu itki, bu patlayıcı güç ise diğeri de atıl maddenin yaşama direncidir. Yaşam atıl maddeye girer ve yavaş yavaş ondan nasıl yaşam biçimlerini ve yaşamsal özellikleri türetebileceğini öğrenir. Böylece yaşam hamlesi oluş içinde ayrı yönler alır. Doğa çatallanan farklı eğilimleri barındırır. Neolemarkçılık evrimin bireyde psikolojik bir özellik olan bilinçli çabaya vardığını öne sürer. Halbuki Bergson... Bu çabanın bireyin bir özelliği olmadığını ve zaten pek az durumda kayda değer bir etkisi bulunduğunu ileri sürer. Bergson'a göre Darwin'cilik, yaşam hamlesi, ilksel itki, yaratıcı etkinlik fikrinden yoksundur ve bu yüzden evrimi mekanik bir biçimde anlar. Yaratıcı evrim bir yaşam dürtüsü olmadan anlaşılamaz. Hafıza-madde ilişkisini sadece dışarıdan algı yoluyla kuramayız. Yaşamın inorganik ve organik biçimlerinden edindiği hafıza bu ilişkiyi bizde çoktan kurmuştur zaten. Başka bir deyişle, Bergson kendi felsefesini bilinç dışı bir biçimde hissedilen bir hakikatin bilinçli bir ifadesi olarak görür. Bergson için, Evreni bir oluş olarak düşürmek, özgürlüğü diriltmenin de bir yoludur. Bergson'un amacı, ahlakın ve dinin hangi kaynaklardan itibaren günümüze dek evrildiklerini açıklığa kavuşturmaktır. Toplumsal ahlak bize kendi toplumumuzun tarihsel ve kültürel bir takım değerlerini kazandırır ve bunları hayata geçirmek için davranışlarımıza bazı normlar dayatır. Bergson'a göre bu toplumsal ahlakın gerçek anlamda ahlakla bir ilgisi yoktur. Bergson'un bu ahlaka kapalı ahlak demesinin sebebi statik olması ve bütün insanlığa açık olmamasıdır. Kapalı ahlak toplumun tüm insanlığın değil belli bir zamanda ve mekanda mevcut tikel bir toplumun benim toplumumun varlığını sürdürmesine hedefler kapalı ahlakın kapalı, yani dinamik ve bütün insanlara açık olmayan bir de dini vardır. Bergson, kapalı ahlakın başka toplumları dışladığını, savaşçı bir karaktere sahip olduğunu, yasalarını ihlal eden bireylere şiddet uygulamaktan çekinmediğini söyler. Ona karşın, kapalı bir din de istemli bir biçimde korkular, sanrılar üretir. Ancak ahlak ve din kapalı ahlak ve dinden ibaret değildir. Evrensel dinler ve ahlaklar savaşçı değildir. Açık bir toplum yaratılmasıyla gelecek bir barışa hedefler. Bergson'a göre açık ahlak yaratıcı heyecanlardan kaynaklanır. Sanatçılar yaratıcı bir heyecanla sanat eserine ilişkin temsili üretebilirler. Yaratıcı heyecan, insanı ihtiyaçları karşılamaya yönelen zekanın dışına çıkaran, zihinsel olarak durağın olmayan bir sürece sokar. Açık din söz konusu olduğunda yaratıcı heyecan bizi mistik deneyime götürür. Mistisizm, dini yaşantıyı katı ve statik bir dizi öğretiye sadık kalarak hayatını sürdürmenin ötesinde bir yaşantı olarak görür. Fakat Bergson'a göre mistik tecrübe Tanrı'nın temaşa edilmesinden ibaret değildir, yaratıcıdır, harekete, eyleme dönüşür.